Merhaba merhaba. Elhamdülillahi El rabbil alamin ve ssalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali Muhammed. Selamünaleyküm ve ve berekatüh. Kıyamet alametlerinin inşallah şimdiki bahsinde Yalanın çoğalması ve aktarılan haberlerin doğru çıkmaması. Ses geliyor değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Seyakun <Sessizlik> fi <Sessizlik> akhir ummati unas yuhaddisunukum ma lam tasma'u antum ve la aba'ukum fa iyyakum ve iyyahum Ummetimin son zamanlarında ne sizin ve ne de babalarınızın hiç duymadığı şeyleri anlatan insanlar olacak. Sizleri onlardan sakındırırım. Allah Resulü ve Vesselam, ümmetimin son zamanlarında ne sizin ve ne de babalarınızın hiç duymadığı şeyleri anlatan insanlar olacak. Sizleri onlardan sakındırırım buyuruyor. Başka bir rivayette ise, يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ Fa iyyakum ve iyahum la yudillunkum ve la yaftinunkum Zamanın sonunda bir takım deccaller ve yalancılar olur. Sizlere ne kendinizin ve ne de babalarınızın işitmediği hadisler getirirler. İşte ben sizleri onlardan şiddetle sakındırıyorum ki ne sizi saptırsınlar ne de fitneye düşürsünler. Bu hadisler ikisi de Müslim'de kayıtlı. Müslim amr bin Abde'den o Abdullah İbni Mesud'un şöyle dediğini rivayet ediyor. Bu amr bin Abde El Beceli El Kufi kendisi kendisi ee, Rab, e, tabiindendir ve e, Sika birisi diyor ki Abdullah bin Mesud'dan rivayetle diyor ki muhakkak ki şeytan insan şekline girer muhakkak ki şeytan insan şekline girer ve bir topluluğa gelir onlara yalan şeyler anlatır sonra dağılırlar onlardan bir adam der ki ismini bilmediğim ama yüzünü tanıdığım bir adamın şöyle söylediğini duymuştum. Yani ben yüzünü gördüm, onun yüzünü tanıyorum ancak ismini bilmiyorum. Ancak o kişi şöyle şöyle şöyle diyordu. Abdullah ibn i Amr bin El-As radıyallahu şöyle demiştir. Yani Amr bin As'ın oğlu Abdullah diyor ki, Denizlerde Süleyman Aleyhisselam'ın bağladığı, hapsedilmiş şeytanlar vardır. Neredeyse oradan çıkacaklar ve insanlara Kur'an okuyacaklardır. Neredeyse oradan çıkacaklar ve insanlara Kur'an okuyacaklardır. Kimler? Süleyman Aleyhisselam'ın denizlerde bağladığı şeytanlar. Nevevi diyor ki İmam-ı Nebevi Rahimullah yani bunun manası diyor onlar Kur'an olmayan bir şeyler okurlar. Yani şeytanlar o denizde bağlı olan sonra da kurtulup insanlara e, Kur'an okuyacak olan bu şeytanlar. Yani sözde ya da Kur'an diye insanlara e, yutturacakları şeyler. Ve insanları kandırmak için okuduklarının Kur'an olduğunu söylerler. Ama insanlar kanmazlar. Allah alem e, İmam-ı Rahimullah bu zamanı görseydi. Bu, bu zamanı görseydi Allah alem bu sözü söylemezdi. Yani hani diyor ya onlar e, insanlara Kur'an okurlar şeytanları kastediyor. Ancak okudukları Kur'an değildir. İnsanlar da buna aldanmazlar diyor. İnan ki günümüzde e, böyle <gülüyor> Arapça bir hatta böyle sigara kağıdında Arapça yazılar vardı. Defter denilen sigara kağıdı var böyle. Hani onu yerde bulsa öpüp alnına koyuyor Kur'andır diye. Bir e, böyle <gülüyor> yüksek bir yere koyuyor ya da hiç bilmediği bir dilde ona böyle birkaç harf söyleseniz bu Kur'an derseniz maalesef günümüzdeki insanlar öyle bir cehalet içerisindeki ki e, ancak bu cehaletleri onları aldatmaktadır. Zaten elhamdülillah selefiler elbette bunlara kanmıyor zaten selefi olmanın gereği budur. Selefi menhecin üzerinde olmanın adı budur. Delile dayanmak, burhana dayanmaktır. Ancak Allah Resulü sallallahu ve bizleri sakındırdığı kimseler, aleyhisselam, "Ünesun yuhaddisunkum ma lam tasma'u antum ve Ne sizin ne babalarınızın duymadığı şeyleri söylerler diyor. Yani hiçbir aslı olmayan, dayanağı olmayan Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz önceki haftalarda okuduğumuz hadisler vardı. Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah azza ve celle ilmi yeryüzünden kabz eder sonra insanların en cahilleri kalır. Bunlar da başlarına en şerlileri geçirirler ve bunlar onlardan fetva sorarlar. Hem soran hem sorulan ikisi de helaktadır. Yani kendi de sapar başkasını da sapıtır. Dolayısıyla Bunların örneklerini görmek günümüzde mümkündür. Zamanımızda garip sözler çoğalmıştır. Bazı insanlar çokça yalan söylemekten ve doğruluğunu araştırmadan sözler nakletmekten sakın sakınmamaktadırlar. Yani doğruluğuna bakmaksızın çokça yalan söylemek, hatta Duyduğu bir sözü taşımaktan hiç sakınmamaktadır. Bu da insanların yolunu şaşırmak, şaşırtmakta ve fitneye düşürmektedir. Halbuki bu konuda aslında hassas olması gerekiyor. Özellikle tevhid ehli Müslümanların, selefi menheci takip eden Müslümanların bunu takip, buna çok dikkat etmeleri gerekir. Şu ayet bununla ilgili önemli bir delildir aslında. Ee, İsra suresi 36. ayette Allah Azze ve celle diyor ki: "Ve la takfu ma lesa leke bihi Hakkında ilmin olmayan bir şeye çağırma ya da ardına düşme. Niçin? Ayet devam ediyor: "İnne sem'a ve'l-basara Küllü ulaik kana çünkü kulak göz ve kalp bundan sorumludur. Dolayısıyla söylediğinin yalan bir söz olmaması konusunda e, bu ayeti anlayan bir kardeş gerçekten kendisine önemli bir şiar edinmiş olur. Yüce Rabbimiz de vactenbu kavle'zzur hac suresinde yalan sözden de sakının buyurarak gerçekten yalanı yasaklamış. Özellikle eğer hatırlarsanız Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Ebuzer'in kendisine sorduğu sorularda radiyallahu anh ey Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam zina yapar mı? Evet zina yapar. Ebuzer'in burnu yerde sürse de yani Ebuzer'in hoşuna gitmese de şunu yapar mı? Yani hırsızlık yapar mı? Evet, yapar Ebuzer'in hoşuna gitmese de şunu şunu şunu. Peki yalan Aisset beselem diyor ki ne? Hayır. Mümin kimse yalan söylemez. yüce Rabbimiz Vaciteni bu citanbu kavluzur. Yani yalan sözden sakınınız buyuruyor ve e, gerçekten bir vebaldir ve hatta bunun daha ileri derecesini de inşallah şimdi söyleyeceğiz. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bununla beraber münafığın alametlerini sayarken ki e, yalan söz münafığın alametlerinden birisidir. Müminin alametlerinden değildir. Mesela e, Allah Resulü ve Vesselam müminden haber verirken elinden ve dilinden zarar gelmeyen kimse diye haber vermiştir. Ancak ancak e, münafığın e, durumunu haber verirken Allah Resulü ve Vesselam diyor ki Ayetül münafigu thalâfe Münafığın alameti üçtür. Yani ya da şu hadiste üç tanesini sayıyor. Ve ize vaade ahlefe Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Ve ize haddefe kezebe Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve ize evtü'mine kâne ya da kendisine bir şey emanet ettiğin zaman ihanet eder. وَلَوْ سَامَ ve وَذَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ Bu kişi namaz da kılsa, oruç da tutsa, kendini Müslüman sansa dahi. Dolayısıyla mümin kalıplarından çıkarmaktadır yalan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle önderlerin, böyle fitnecilerin olduğunu söylemiştir. Zaten okuduğumuz ikinci hadis biliyorsunuz daha önce... 30 kadar yalancı deccal çıkmadıkça hadisinde bunları anlatmıştık. Yakınu fi akhiri zamani dedjaloun kazzabun. Hatırlarsanız, Ayeset Vesselam zamanın sonunda bir takım dedjaller ve yalancılar olacaktır diyor. Ve biz bu bahiste az önce de ismini zikrettiniz, Evren Asoğlu dediniz, başka isimler söylediniz. Ancak doğrusu biz bunları işledik. Ayeset Vesselam bu dedjallerin 30 kadar olduğunu haber vermişti. Ve biz bunların kimler olabileceğini, efendim nasıl niteliklerinin neler olduğunu Allah'a hamdolsun ki burada kardeşlerimizle paylaşmıştık. Ve biliyorsunuz bir hadis var Allah Resulü Aleyhisselatü diyor ya kişi diyor yalan söyleye söyleye söyleye söyleye Allah katında yalancılardan yazılır. Yani bunlar bile bunun ne kadar ictinab edilmesi gereken bir e, münker olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde bir mümin de veya bir kişi doğru söyleye söyleye Allah katında doğrulardan yazılır. İşte insanların yolunu şaşırıp fitneye düşmeleri, yalan söze aldanmaları ve peşine düşmeleri, özellikle şeytanların getirdiği haberlere itibar etmeleri hasebiyle, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyulan her sözün doğruluğunu araştırma konusunda, Aleyhisselatü Vesselam ümmetini uyarmıştır. Hadis alimleri, ravileri inceleyip ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen hadislerin araştırılmasının gerektiği konusunda, geçen hadisleri temel almışlardır. Ta ki güvenilirle güvenilir olmayan ortaya çıksın, ayırt edilsin. Yani sika olan, yani rical ilmi dediğimiz bu şekilde Allah'a hamdolsun hadisler tedvin edilmiş, sağlam olanla olmayan, efendim ee, tasnif edilmiş, ayrılmış, mevzu olan, yalan olan, uydurma olan hasıl ve diğerleri Allah hamdolsun Rabbim e, kitabını koruduğu gibi aynı şekilde hikmetini yani sünnetini de koruyarak ümmete ulaştırmıştır. Ona ne kadar hamd etsek azdır. Bu zamanda insanların söylediği yalanların artması sebebiyle insan haberlerin doğrusunun yanlışından ayırt edemez hale gelmiştir. Mesela Yalancı şahitliğin artması da kıyamet alametlerindendir. Abdullah İbni Mesud, Rasullah aleyhisse ve Sellem'den şöyle rivayet ediyor. İnne beyneye deea, şehedete zur, vakitmene şehhedetil hak. Muhakkak ki kıyametten önce yalancı şahitlik ve doğrunun gizlenmesi vardır. Kıyametten önce buyuruyor aleyhissalatü vesselam, yalancı şahitlik ve doğrunun yani hakkın gizlenmesi vardır, ketmedilmesi. Yalancı şahitlik, şahitlik ederken kasten söylemektir. Yalancı şahitlik, şahitlik ederken kasten yalan söylemektir ve bu bu da hakkı batıla çevirir. Aynı şekilde şahitliğin gizlenmesi de hakkı batıla çevirir. Şahitliğin gizlenmesi de bunun gibidir. Yani hakkı gizlemek. Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor Bakara suresi 283. ayette. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهُ آثِمٌ kalbu. Şahitliği ve bildiklerinizi gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse bilsin ki onun kalbi günahkardır. Bakınız bizi yoktan var eden Rabbimiz şahitliği gizlemememizi bildiklerimizi yani ihtiyaç varsa kimse bunu şeyle karıştırmasın arkadaşlar yani e, hani bu şahitlik ihtiyaç halinde hakkın ortaya çıkması manasında yoksa insanlar insanların gıybeti veya insanların tecessüsü anlamında değil yani adam tecessüs yapıyor yani casusluk yapıyor sonra o Müslümanın ayıbını ortaya çıkarmak için bütün gayretini ortaya koyuyor. Gerçekten bunlar farklı şeylerdir. Bizim burada kastımız hakkın ortaya çıkması veya mümin veya müminlerin veya bir topluluğu veya bir mazlumun hakkının korunması yani hakkın aç ortaya çıkıp yalana müracaat edilmemesidir. Ebu Bekir radıyallahu anh, şöyle diyor. Biz Resulullah ve vesselam'in yanında bulunuyorduk. O şöyle buyurdu. Ele unebbiukum bi ekberil keba'ir. Aleyhissalatü vesselam diyor ki size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Dikkat ediniz. Ele unebbiukum bi ekberil keba'ir. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Ve bunu üç defa aleyhissalatü vesselam tekrar etti. Yani bu üç size büyük günahların en büyüğüne haber vereyim mi? Üç defa bunu tekrar etti. Ve dedi ki aleyhissalatü billah Bir dedi ki, yüce Rabbimize şirk koşmaktır. Ve, ve dedi ki, anne ve babaya, Asi olmaktır. İkincisi. Birisi Eşşirkü billah. Yüce Rabbimize şirk koşmak. Ve hukukul valideyn. Anne ve babaya asi olmak. Üçüncüsü Ve şehâdetu zûr ev kavlu zûr. Aleyhisselatü vesselam diyor ki üçüncüsü yalan yere şahitlik yapmaktır veya yalan yere söylenen sözdür. Dayanmakta iken oturdu. Ashab diyor ki Aleyhisselatü Vesselam üç defa bunu söyledi ya hani Allah unebi ukom be akberi kebair yani size bu kebairin yani büyük günahların en büyüklerini söyleyeyim mi dedi üç defa bunu tekrar etti sonra saydı dedi ki yüce Rabbimize şirk koşmaktır ikincisi dedi ki anne ve babaya asi olmaktır üçüncüsü dedi ki yalan yere şahitlik yapmaktır. Veya yalan yere söylenen sözdür. Dedi bunu söylerken oturuyordu aleyhissalatü vesselam. Sonra yerinden doğruldu. Dayanmaktayken oturdu. Bu sözleri o kadar çok tekrar etti ki diyor Ebu Bekre Biz dedik ki keşke Resulullah aleyhissalatü vesselam sussa. Biz dedik ki keşke sussa. Aisset vesselam o kadar altını çizdi ki ashab artık diyor ki keşke sussa niçin böyle bunun şiddetinden e, ashabın üzerine gel geldiği e, ağırlıktan yani onların omuzlarına binen yükten ötürü Aisset vesselam keşke sussa yani biz artık çünkü birisi gerçekten hele hele Resulullah gibi birisi Aisset vesselam ve ma yentaki ani'l hawa in huwa illa vahyun hiç hevadan konuşmayan, onun konuştuğu vahiy olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu. Gerçekten birisi benim de karşıma geçse, yapmadığım halde bir şeyi yani bir iki defa, üç defa tekrarlasa artık korkmaya başlarım. Kendimi sorgularım. Acaba ben doğru bildiğim halde bir yerde hata mı yapıyorum derim. Ashab da işte bu sebeple omuzlarındaki yükten ötürü dediler ki keşke Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sussa. Günümüzde yalancı şahitlik ve doğruyu gizlemek ne kadar da çoğalmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yalancı şahitliğin tehlikesini belirtmek için onu Allah'a şirk koşmak ve ana babaya asi olmakla beraber saymıştır. Çünkü yalancı şahitlik zulüm ve haksızlığın artmasına insanlar arasında mal ve onurun yok olmasına sebeptir. Onun çoğalması da Allah korkusunun olmadığını ve imanın zayıf olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla Gerçekten toplumu fesada uğratan şeydir. Hatta ben duymuşum diyorlar ki mesela yalancılar kahvesi mi ne varmış böyle. Yani böyle belki fıkralar bina ediyorlar bunlar üzerine. Şahit kendisine lazım olan gidip onlardan buluyor. İşte adam geliyor diyor ki işte yani ben diyor yani adam öldürmekle ilgili şahit lazım. Ha şuna gideceksin diyorlar. İşte ben hırsızlıkla ilgili ha şuna gideceksin diyorlar. Ben işte mirasla ilgili aynen böyle bir meslek haline allah bu ne kadar büyük bir zillettir, ne kadar büyük bir haysiyetsizliktir, bu ne kadar büyük bir azaba muhatap olmaktır. Yüce Rabbimizden bizleri bu fitnelerden sakındırmasını umuyoruz. Allah Azze ve Celle ellerimize ve dillerimize istikamet versin diyoruz. Evet, bu alametlerden bir diğeri de, kadınların çoğalması ve erkeklerin azalmasıdır. Enes radıyallahu an şöyle diyor. Size benden sonra kimsenin anlatamayacağı bir konudan bahsedeceğim. Enes radıyallahu anh diyor ki benden sonra kimsenin anlatamayacağı bir konudan bahsedeceğim. رسول الله عليه السلام شو لدركن إشتم من أشرات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة ال امرأة امرأة Kayyimul Vahide Vahid. Ayyus Ay Aleyhisselatü ve Vesselam buyuruyor ki ilmin azalması, cahilliğin artması, zinanın yayılması, elli kadının yalnız bir bakanı olacak şekilde kadınların çoğalıp erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir. Biliyorsunuz ilmin azalması bahsini işlemiştik, cahilliğin artması bahsini işlemiştik. Zinanın yayılması bahsini işlemiştik ve şu an bahsettiğimiz elli kadının yalnız bir bakanı olacak şekilde yani elli kadına bir erkek ya da bir erkeğin sorumluluğunda olacak şekilde çoğalmaları erkeklerin azalması kadınların çoğalması aleyhissalatü vesselam diyor ki kıyamet alametlerindendir. Bunun sebebi kargaşalık ve çokluktur diyenler olmuştur. Dolayısıyla öldürme erkeklerde daha çoktur ya da öldürülme. Çünkü erkeklerin kadınlardan farkı onların savaşan kişiler olmalarıdır. Evet. Nevevi'nin Müslimin şerhinde böyle geçiyor. İbni Hacer'de aynı şekilde. Fethul Bari'de böyle geçiyor. İbni Hacer bu şekilde bunu şerh ediyor. Yine Şöyle de denmiştir. Bunun sebebi yeni yerlerin fethedilmesidir. Bunun sonunda ganimet olarak alınan kadınlar çoğalır ve her erkeğin çok cariyesi olur. Bu söze karşılık i̇bn Hacer el askalani rahimullah şöyle diyor. Bu sözü incelemek gerekir çünkü Ebu Musa radıyallahu anh hadisinde erkeklerin azalacakları açıkça şöyle geçmektedir. Min killetir <gülüyor> Ririca ve kasretin nisa. yani diyor ki e, İbn Hacer ihtimal vermiyor yani diyor bu diyor ganimet olarak e, elde edilen kadınlar meselesi değildir diyor. Bu diyor hadiste apaçık belirtilmiştir. Erkekler e, azalacak kadınlar çoğalacak yani bunu fetihlere bağlamamak gerekir diyor. Görüldüğü gibi devam ediyor İbni Hacer, görüldüğü gibi bu başka bir şeyle alakası olmayan apaçık bir alamettir. Bilakis Allah ahir zamanda doğan erkeklerin sayısını azaltır, kadınların sayısını çoğaltır. Yani diyor ki Allah Azza ve celle doğum, doğum itibariyle dünyaya gelen erkeklerin erkek cinsiyetine azlık verecek, onları az tutacak kadın cinsiyetine de bir bolluk verecektir diyor. Yani onların sayısı böylelikle artacaktır diyor. Ayrıca kadınların çoğalması diğer alametlerden olan ilmin kalkması ve cahilliğin çoğalmasına uygundur. Yani diyor ki hadis bir bütün olarak ele alırsak cehalet çoğalacak, ilim alınacak. E bu da diyor kadınların çoğalmasına uygun bir ifade olur. Yani veya bu ilmin gitmesi, cehaletin çoğalması erkeklerin azlığından, kadınların ise çokluğundan olabilir. Aslında işin doğrusu İşin doğrusu Yusuf Elvabil'de diyor ki: "Ben bunlara diyorum ki bu söz savaşın sebebi olan fitnelerin ortaya çıkması gibi erkeklerin sayısını azaltan Kadınların Sayısının Çoğalmasını Sağlayan Diğer Sebepleri Ortadan Kaldırmaz Nitekim Müslimdeki Hadis Erkeklerin Azalması Kadınların Çoğalması Erkeklerin Ölmesi Kadınların Kalması Sebebiyle Olduğunu Gösterir Çoğu Kez Erkekleri Yok Eden Şey Savaşların Artmasıdır Şimdi Şimdi Arkadaşlar Yani İşin doğrusu benim kendi kanaatim yani bu yaptığım bu konuyla ilgili yaptığım araştırmada bende oluşan bir kanaat var. Kadınlar çoğalacak ama bu savaş sebebiyle erkeklerin ölmesiyle olur ya da doğum sebebiyle e, kadınların sayısının artmasıyla olur. Bu bir şeyi değiştirmez. Dolayısıyla hadis kuşatıcıdır ve kapsamlıdır. Ne olursa olsun Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şekliyle bu huku bulacaktır. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Yazhabu ricalu ve tebqa'n nisa. Erkekler gider. Erkekler gider kadınlar kalır buyuruyor Aleyhissalatu vesselam. Hatta yekuna li 50 emra'atan qayyim wahid. Hatta öyle ki 50 kadının bir tek bakanı olur. Yani bir tek 50 kadından bir erkek sorumlu olur. Şimdi bu hadislerdeki 50 sayısı kimine göre kimine göre bu hadislerdeki 50 sayısı gerçek manada değildir. Çünkü Ebu Musa hadisinde diyor ki radiyallahu ve yura'r <gülüyor> raculu yetba'uhu 40 emra'at emra'e yaluz nabi bir erkeğe kendisinden ayrılmayan 40 kadının tabi olduğu görülür diyor. Ebu Musa radiyallahu rivayet ettiği hadiste yani buradaki kırktan kasıt diyor yani mecaz anlamda birçok kadın ona tabi olur manasındadır diyenler var Allah en iyisini bilendir ancak kadın nüfusu sadece Almanya'daki nüfustan ortaya <gülüyor> yani vaka değil vaka Almanya'daki ve Türkiye'deki nüfus değildir ya da şu an kadınların nüfusu gerçekten az olsa bile Allah Resulü Aleyhisselat Vesselam'ın haber verdiği bu günlerin gelmeyeceği manasına gelmez. E, gerçekten bu gelecektir. Mesela ben Çin'i gördüm, Çin devletini gördüm, kafir Çin devletini. Orada bana dediler ki bir kadına o, şey, e, 15, e, bir erkeğe 15 kadın düşüyor dediler. Yani e, nüfusun e, baskın çoğunluğu e, kadındı. Ve ben Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra e, Alman devletinin e, ikinci evliliğe teşvik veya buna benzer bir şeyler yaptığını biliyorum. E, bilmiyorum bu, bu, bu meseleyi araştıranlar bilecekler. Hayır sorumlu olacak evlenecek de demiyoruz biz. Hadislerdeki zaten e, Arapça lafız da böyledir. Ayy Sallallahu Aleyhi feyanki huha demiyor. Feyanki hahum demiyor yani onların nikahlayacak Nikah altına alacak demiyor. Bir erkek onlardan sorumlu olacak. Ne? Bir erkek yiyenlerinden, yiyenlerinden sorumlu olur, Efendim e, kardeşlerinden sorumlu olur, kendi eş ve çocuklarından ama bunların çoğu kadındır. Onların başındaki erkekler, onlardan sorumlu olması gereken erkekler ya dünyada değillerdir yani vefat etmişlerdir ya da bir şekilde artık sorumluluk... Sorumlulukları kalmamıştır. Ancak hadiste ifade edildiği gibi erkekler azalır, kadınlar çoğalır. Ve gerçekten belki bazı istisnalar olmuştur ama dünya tarihinde de genelde vakaha böyledir. Yani erkek kadın nüfusunun daha ağır, daha baskın olduğudur. Şimdi... Ee, bunu söylemekle beraber tabii ki biliyorsunuz birden fazla evlilik noktasında da İslam'ın böyle bir kapısı vardır. Allah Azze ve Celle kendisi يريد, yani dilediğini yapandır. Allah Azze ve Celle böyle hükmetti ve bu kapıyı açık bıraktı. Bunun da sebebi Allah da biliyor ki ümmet buna ihtiyaç duyabilir. Buna ihtiyaç duyabilir ve bu sebeple Allah Azze ve Celle kullarının nasıl bir dengede kalması gerektiğini de en iyi bilir ve onlara da kolaylaştırmıştır. Ve bu azalma hem doğum anlamında hem sosyal anlamda olabilir. Evet. Allahın izniyle yani ben demin o Almanya örneğini verirken demek istediğim ehli küfür bile ehli küfür bile varlığını neslini sürdürmek için e, İslam'ın İslam'ın duruşundan İslam'ın saflığından etkilenmekte ve gerçekten zaten e, hak yolda aydınlanmadıkça küfür yolunu bulamaz mutlaka e, İslam'ın bu değerlerinden etkilen meseler gerçekten hiçbir şekilde, ee, leş ve necis oldukları gibi belki de hiçbir şekilde e, dünya mutluluğunu da yakalayamayacaklar. Zaten onlarda göstermelik aile kurumları var ve benzeri şeyler. Doğrusu e, Talha Üstad'ın dediği gibidir. Yani gerçekten Allah Resulü ve Vesselam haber verdiyse dediğim gibi şu anki vaka da bunu göstermekte. Sadece belli ülkelerin coğrafyasına bakarak bu kriter eee alınmaz ancak Allah Resulü sallallahu ve haber vermişse Aisset vesalem deseydi ki bir bir erkeğe bin kadın düşecek biz derdik ki sedakate ya Resulullah aleyhissalatu vesselam biz hemen buna teslim olurduk çünkü o sözünde e, hakkı söyleyendir. Ma yantiki ani'l-heva in huwa illa vahyun yuha Evet Bir diğeri de kıyamet alametlerinden sayacağımız ani ölümlerin çoğalması. Ani ölümlerin çoğalması. Şimdi arkadaşlar ben sohbetinizi buradan görüyorum da bana şunu hatırlattı. Bir tanesi böyle diyordu. Hani birden fazla evlilik konusunda ayet diyor ya iki, üçe, dörde kadar evlenebilirsiniz. Hani demin Talha kardeş diyor ya kafamıza göre diyor e, kafamıza göre diyor tefsir etmeyelim bir tanesi öyle diyor hani ayet diyor ya iki üçe dörde kadar evlenebilirsiniz birisi şöyle diyor diyor ki yani burada kastedilen şu iki üç dört be yani Allah azze ve celle yani çoğaltıyor bunu ne kadar isterseniz manasındadır <gülüyor> diyordu Allah'a sığınırız ve yettebi'une illa zhan ve ma tehvel enfusu. Diyor ki Rabbimiz onlar zanna ve nefislerinin hevasına uyarlar. Biz Allah'a sığınırız böylelerinden. Evet. Ani ölümün çoğalması. Ani, ben siz gülün diye bunu söyledim. Ani ölümün çoğalması. Ani ölüm kıyamet alametlerinden biridir. Ve gerçekten günümüzde en çok rastladığımız vakalardandır. Enes İbni Malik radiyallahu anh. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den merfu olarak şöyle rivayet ediyor. Diyor ki, اَنَّ مِنْ emareti سَاءَهُ اَنْ يَذْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَهُ Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Ani ölümün çoğalması muhakkak ki kıyamet alametlerindendir. Ani ölümün çoğalması kıyamet alametlerindendir. Bu alamet günümüzde oldukça görülmekte. Öyle ki insanların aniden ölmeleri çoğalmaktadır. Sağlam, sıhhatli olarak gördüğünüz kişi aniden ölüyor. Zamanımızda bu ölüme kalp krizi ismini veriyoruz. Akıllı bir insanın kendine dikkat etmesi ve ani ölüm gelmeden bir an önce Allah'a dönüp tövbe etmesi gerekir. Yani madem bu vakıadır ve günümüzde görülmektedir, o halde akıllı bir insan böyle bir şeyin olabileceğini veya kendisine gelebileceğini çok yakın olabildiğini hesap ederek ne yapar? Allah'a yönelir, tövbe istiğfar eder ve hazır olur. İmam-ı Buhari Rahimullah bakınız ne diyor. Boş zamanında çokça ruku etmeyi ganimet bil. Boş zamanında çokça ruku etmeyi ganimet bil. Belki senin ölümün olur aniden. Yani İmam Buhari rahimullah bunu söylerken diyor ki, sen diyor boş zamanlarında çokça ruku etmeyi ganimet bil. Olur ki senin ölümün aniden olur. Nice sağlamlar gördüm hasta olmayan, o sıhhatli canı aniden giden, ve bunlar diyor hasta olmadığı halde aniden canları gitti. İbni Hacer Rahimullah, İmam Buhari'yi şerh ederken Fethul Bari'de diyor ki, ilginç olan şey diyor, bu sözü söyleyen İmam Buhari'nin veya ona yakın birinin başına böyle bir şeyin gelmesidir. Yani bu sözün sahibi diyor, aynen kendisi bu şekilde, ee, bu vakayı yaşadı yani ani ölüm veya onun ona yakın birisi ani ölümü yaşadı diyor ee, Fatih al-Bari de İbn Hacer rahimullah alametlerden bir diğeri de insanların birbirlerini tanımamaya başlamaları insanların birbirlerini tanımamaya başlamaları Huzeyfə Rədi Allahın şöyle diyor Resulullah ve Vesselam'e kıyametin ne zaman olacağı soruldu. Dedi ki, onun ne zaman olacağını Allah bilir. ve Vesselam'e bu sorulduğunda dedi ki, onun ne zaman olacağını Allah bilir. Onun vaktini Allah'tan başkası açıklayamaz. Velakin uhbirukum bi bimeşâ, meşâritihe ancak onun Size alametlerinden haber verebilirim. Vema yakunu beyne yedeyha, inne beyne yedeyha fitneten vharjce. Ayeset vassalem diyor ki size ondan önce olacaklar olacak alametlerden haber vereyim. Kıyametten önce fitne ve herç olur. Sahabe ya Rasulullah Ayeset fitnenin ne olduğunu biliyoruz. Peki ferç nedir? Hatırlayınız arkadaşlar, önceki derste biz bunları açıklamıştık. Allah Resulü ve selam Habeş dilinde dedi ki, yani e, katıl dedi, katıl. ve Vesselam Habeş dilinde herç katıl demektir, yani öldürmedir. ve Vesselam dedi ki, bilisanil Habeş dedi ki, El-Katlu ve yulka beynen nasi ettenakuru felâ, felâ yekâde ahadun en ya'rifahada öldürmektir. Hatırlarsanız önceki haftalarda hercin ne olduğunu anlatmıştık ve yine AİSET VASİLEM devamla diyor ki yine insanlar arasına birbirlerini tanımamazlık atılır. Neredeyse onlardan biri diğerini tanımaz. AİSET VASİLEM fitneyi tarif ederken açarken dedi ki AİSET VASİLEM diyor e, ashab diyor lakeyalan Resulü sallallahu aleyhi ve fitnenin ne olduğunu biliyoruz. Herci nedir? Aleyhisselatü Vesselam o fitneyi insanların birbirini tanımaması olarak tanımlıyor. Herci de insanların birbirini öldürmesi olarak tanımlıyor. Bu dersi dinleyen arkadaşlar bilirler veya linkten dinleyenler mutlaka bilirler. Aleyhisselatü Vesselam'e diyorlar ki ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili olarak biz yılda yetmiş binden fazla insan öldürdüğümüz halde bundan daha fazla mı öldüreceğiz? Ashab Herci yani katli öldürmeyi öyle anlıyor. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ne? Bu sizin kafirlerin boynunu vurmanız değildir. Şüphesiz bu birbirinizi katletmenizdir diyor. Aleyhisselatü Vesselam Allah'a sığınıyoruz. İnsanların birbirlerini tanımamaları, fitne, zorluklar ve insanlar arasında savaşlar çıktığında vuku bulur. Maddiyat insanları ele geçirdiğinde, her biri başkalarının çıkarlarını ve haklarını umursamayarak kendi payı için çalıştığında iğrenç bir bencillik yayılır ve insan kendi istek ve arzuları dairesinde yaşar. Bunun sonucunda insanların birbirlerini tanımamalarına sebep olan ahlaki değerler yok olup gider. İnsanların Allah sevgisinde buluştukları iyilik, ve takva üzerinde yardımlaştıkları iman kardeşliği ortadan kalkar. Yani ilişkiler ve taavunu alel birri ve takva ayetinde emredildiği gibi yani Allah'tan korkma hususunda ve iyilikte yardımlaşın esası üzerine olmaz insanların yakınlığı ve birliktelikleri. Tabarani Rahimullah. Muhammed bin Suka'nın şöyle dediğini rivayet ediyor. Diyor ki ben Nuhaim bin Ebi Hint'in yanına geldim. Bana bir kağıt çıkarttı. İçinde şöyle yazılıydı. Ebu Ubeyde bin El Cerrah ve Muaz bin Cebel'den Ömer bin Hattab e, radıyallahu anh a. ve mektupta yazılanları zikretti. Bir bölümü, bir bölümü şöyleydi. Yani ben açayım biraz. Diyor ki bu Muhammed bin Suka diyor ki ben Nuhayn bin Ebi Hint'in yanına geldim. Bana bir kağıt çıkarttı. Bu kağıt diyor, Ebu, e, bu kağıt Ömer e, radıyallahu anh'e yazılan bir mektuptu. O mektubu yazanda Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muaz bin Cebel, Ömer bin, e, bin, e, bin Hattab'a yazmışlardı ve demişlerdi ki esselamu aleyk yani ona selam vererek demişler ki biz bu ümmetin son zamanlarında dıştan dost olup içten düşmanlar olacağı konusunda konuşuyorduk yani Ömer radıyallahu anh diyorlar ki dıştan dost görünüp içten düşman olanlar hakkında ne dersin diyor ki Ömer radıyallahu anh onlara şöyle cevap yazdı bana yazıp bu ümmetin son zamanlarında dıştan dost olup İçten düşman olanların olacağına dikkat çekmektesiniz. Siz onlardan değilsiniz. Yani ashab korkuyor ki acaba biz bu muyuz? Ama radiyallahu diyor ki siz onlardan değilsiniz. Ve bu zaman bu zaman da o zaman değildir. Yani dıştan dost görünüp içten düşman olanların zamanı bu zaman değildir. O zamanda sadece kendi için istemek ve korkmak vardır. Yani o zaman geldiğinde kişi kendi nefsinden yani kendi menfaatinden başka bir şeyi düşünmez diyor Omar radıyallahu anh. Bazı insanlar diğer insanları sırf kendi dünyalıklarını elde etmek için isterler ya da onlarla konuşurlar. Bu sözü destekleyen ashab peki niçin bunu konuştu? Übeyde bin Cerrah ve Muaz bin Cebel radıyallahu anhum niçin böyle bir endişeye kapıldılar? Niçin ee, Ömer radıyallahu anh'a böyle bir mektup yazdılar. Ömer radıyallahu onları bu, böylelikle teselli etti. Çünkü onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle dediğini biliyorlardı. Muaz ibni Cebel şöyle rivayet ediyor. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Ahir zamanda Dıştan dost olup, içten düşman olan insanlar olacak. Dıştan dost olup, içten e, düşman olan insanlar olacak. Muaz radiyallahu Ya Resulullah diyor aleyhissalatü vesselam, bu nasıl olur? Resulullah aleyhissalatü vesselam, bazılarının bazılarına rağbet etmesi ve bazılarının bazılarından korkmasıyla dedi. Yani, kişinin, Birine selam veriyor, biriyle ilişki kuruyor, birine yakın duruyor ama tek sebebi korkmak. O kişiden korkuyor. Ya da tek sebebi menfaat ama kalben ona karşı hiçbir e, muhabbeti yok, hiçbir bağı yok. Dolayısıyla Kur'an ve sünnetin dışında kalan her türlü birliktelik dünyalık bir birlikteliktir. Ben de yani Allah'ın izniyle böyle tanımlıyorum. Yani mesela... Bir namaz, örnek verelim namaz. Namaz ne içindir? Allah içindir. Peki Allah için kılınmadığında ne olur? Dünyalık olur. Yani o bitti çünkü dünya Allah Azze ve Celle katında övülmeyen ne varsa, sevilmeyen ne varsa o hakir görülmüştür. O namaz bile. Yani o artık dünyalık oldu. Dolayısıyla birlikteliği akidevi olmayan, efendim sevgisi Allah için olmayan, yani Allah için sevmek ve Allah için buğzet etme, etme olmayan, vela ve bera e, prensibine dayanmayan, ve teavanu alel birri ve takva esasına, yani iyilik ve Allah'tan korkma hususuna dayanmayan birliktelik, işte böylelikle insanlar e, birbirlerini tanımamaya başlamaları. Niçin? Gerçekten biraz makamınız olsun, tanıyanınız çok olur. Biraz efendim, e, yani dünyalık manada Kıymet arz eden bir noktaya gelirseniz, belki de size selam vermeyen insanların size yaklaştıklarını görürsünüz. Bu da Allah-u Alem bu hadiste haber verildiği gibidir. İnşallah son olarak bir tane daha, bir alamet daha işleyelim, yormayalım kardeşlerimizi. Sonra da noktalayacağız. Yani az önce söylediğimiz gibi dıştan dost, içiyle dışı aynı değil. Mümin içi ve dışının aynı olmasıyla bilinir. Yani kalbi böyle e, onun dışı yaptıkları e, kalbinden yansıyanlardır. Çünkü iman onu terbiye etmiştir, etmelidir. Olması gereken budur. Eğer onun inancı onu terbiye etmiyorsa, kalbi farklıysa bu korkulacak şeydir. Dolayısıyla hatırlarsanız Allah azza ve celle Resulü sallallahu ve sellem bir haber, bir hadiste şöyle buyuruyor. diyor ki inna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ila ecsamikum ve la ila emvalikum. Walakin yanzuru ila kulubikum. Allah sizin suretlerinize bakmaz. Yani sizin yakışıklılığınıza bakmaz ve la ila ecsamikum. Cisimlerinize, boyunuza, postunuza da bakmaz. Vale ile muhalikum mallarınıza da bakmaz. Valekin ne yan kulubikum. Dolayısıyla o sizin kalplerinize bakar. Kalp düzgün olacak ve o kalbin müntesibi olan, müntesibi derken yani kalp komutan onun askerleri diğer azalar. Kalp düzgünse bütün ee, efendim uzuvlar da onun askerleri de düzgündür. Eğer kalp fesada uğramışsa işte o zaman bütün askerleri, uzuvları da fesada uğramıştır Allah muhafaza. Bir diğeri de, bir diğeri de Arap Yarımadası'nın sulak ve otlak hale dönmesi. Yani kıyamet alametlerinden birisi Arap Yarımadası'nın sulak ve otlak hale dönmesi. Alametlerden birisi Allah Resulü ve Vesselam, Arap Yarımadası'nın yeşil hale, sulak hale dönmesini Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste şöyle haber veriyor. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَاَنْهَارًا Arap Yarımadası sulak ve otlak hale dönmedikçe kıyamet kopmaz. Dikkat ediniz, Arap Yarımadası Sulak ve otlak bir hale dönmedikçe kıyamet kopmaz. Bu hadis Arap yarımadasının sulak ve yeşil olduğuna tekrar sulak ve yeşil hale döneceğine dair delildir. Yani bazısı demiştir ki aleyhissalatü vesselam dönmedikçe dediğine göre demek ki diyorlar bu Arap yarımadasının ilk hali sulak ve otlaktı. Tekrar o haline dönmedikçe kıyamet kopmaz. Dolayısıyla ilk haline dönecek diyorlar. İmam-ı Nevevi Arap Yarımadası'nın sulak ve otlak hale dönmesinin anlamı hakkında diyor ki bunun manası şudur diyor. Muhakkak ki onlar orayı terk edecekler, yüz çevirecekler ve orası bakımsız arazi kalacak. Ziraat da yapılmayacak, sularıyla sularıyla da sulanmayacak. Bu da insanların azlığı, savaşların çokluğu, fitnelerin artışı, kıyametin yaklaşması Beklentilerin azalması bu işe zaman ayırmama ve önem vermeme nedeniyle olacaktır diyor. Ve ona cevap veriyor diyor ki bana kalırsa Nevevi'nin bu görüşünü incelemek gerekir. Gerçekten Nevevi garip bir Allah ona rahmet etsin. Yani bunu yorumlarken gerçekten biraz garip kalıyor çünkü inşallah daha is, is, is, isabetli. Ee, görüşler var e, alimlerimizden. Çünkü Arap Yarımadası zaten toprağa kıraç, suyu kıt ve ürünü az olan bir yerdir. Yani hani diyor ya orası diyor işte e, şey olacak diyor efendim bakımsız bir arazi kalacak, ziraat yapılmayacak sularıyla da sulanmayacak diyor. E, zaten e, orası böyle bir yerdir. Suyunun çoğunlukla kuyulardan ve yağmurlardan elde edildiği bilinmektedir. Eğer bu haliyle terk edilir, toprak işlenmezse orada ziraat ölür. Sulak ve yeşil hale dönemez. Yani eğer Nebevi'nin dediği gibi orası tamamen terk edilirse o zaman tamamen hiçbir verim alınamaz. Hadisin zahirinden anlaşılan Arap Yarımadası'nda suyun çoğalması hatta nehirlerin oluşmasıdır. Hatta nehirlerin oluşmasıdır. Böylece bu nehirler bitkiler bitirecek ve bunun sonunda orası otlak, bahçelik ve ormanlık hale dönüşecektir. Günümüzde bu bölgede pınarların nehirler gibi fışkırması bunu desteklemektedir. Bu sayede çok sayıda bitkinin tarımı yapılmaktadır. Böylece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği şey gerçekleşecektir. Muad İbn-i Cebel radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Tebuk gazvesinde şöyle dediğini rivayet etmektedir. İnnekum setetûna gâden in şâ Allahu 'ayne Tebûk. Ve innakum len hatta hattâ yudhiye'n nehar. Fe men câ'ehâ minkum fe lâ yemessem mâ'ehâ şey'en hattâ etiyâ. Aleyhisselam. Mazi ibn-i radıyallahu anh, rivayet ediyor diyor ki Aysel ve Selam dedi ki inşallah sizler yarın Tebuk pınarına varacaksınız. Sizler o pınarın yanına gündüzün duha vakti girmeden asla gitmeyin. Yani duha vakti girmeden sakın Tebuk pınarına ulaşmayın. İlle de duha vaktini bekleyin. Ve duha vakti girdikten sonra oraya gidin. Sizden kim oraya varırsa. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Sizden kim oraya varırsa. Ben gelmeden onun suyundan hiçbir şeye el sürmesin. Ben gelmeden hiç kimse o suya el sürmesin. Devamla diyor ki Muhad radıyallahu anh, Biz oraya vardık. Fakat bizden önce iki adam oraya gelmişti. Yani geldiler baktılar ki yani kendi kafilelerinden iki adam önceden oraya varmış. Pınar'dan da ayakkabı bağı gibi ince bir su akıyordu. Yani ip incecik bir su akıyor Pınar'dan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o iki adama sordu. Hel mesestume mimme'i heşey'e Aleyhisselatü Vesselam onlara dedi ki Pınar'ın suyundan bir şeye el sürdünüz mü? Onlar dediler ki evet ya Resulullah aleyhissalatü vesselam. Aleyhissalatü vesselam onları azarladı. Ve Allah'ın dilediği kadar onlara söylendi. Çünkü tembih etmişti. Demişti ki hiç kimse el sürmesin. Sonra insanlar o pınarın suyundan elleri ile azar azar avuçladılar. Yani az, az insanlar avuçlarına o sudan aldılar. Nihayet bu avuçlanan sular bir şeyin içinde toplandı. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kabın içinde ellerini ve yüzünü yıkadı. Yani herkes avucuyla su topladı bir kabın içerisine. Çünkü böyle ip incecik akıyor. Aleyhisselatü Vesselam insanların avuçlarıyla topladığı bu sudan Aleyhisselatü Vesselam içine ellerini daldırdı ve yüzünü yıkadı. Sonra bu suyu geri pınarın içine döktü. Yani o ellerini ve ellerini vurup ellerini sürüp sonra da yüzünü yıkadığı bu suyu o biriken suyu alıp tekrar pınara döktü aleyhissalatü vesselam. Bunun üzerine pınar bol bol dökülüp akmaya başladı. Yani o ayakkabı bağ inceliğinde akan su bu sefer böyle bir çağlayan olarak akmaya başladı. Yahut da çok akmaya başladı. Nihayet insanlar sularını aldılar. Sonra da Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Yushiku ya Muaz, in talat bika hayatun an tara ma ha huna kad mul'a jinana. E Allahu ekber. Aleyhissalatu vesselam diyor ki ey Muaz, eğer senin ömrün uzarsa yakında buranın bahçelerle dolu olduğunu görmen muhtemeldir. Yani Allah eğer sana ömür verirse sen de bilmiş ol ki buraları yakında bahçelerle dolacaktır. Dolayısıyla Allah Resulü ve Vesselam'ın bu da mucizelerindendir. Elini vurduğu suyun coşmaya başlaması, akmaya başlaması, artması ve benzeri. Bu alametlerden bir diğeri yağmurun artması ve ürünün azalmasıdır. O da... Ebu Reire radıyallahu anh gelen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyuruyor. La taqumu hatta tumtir as-sama'u matran. La minha buyutul madari ve la tukinu minha illa buyutu şahr. Ay sallallahu ve buyuruyor ki Gök kerpiç evlerin korunamayacağı bir yağmur yağdırmadıkça kıyamet kopmaz. Gök Kerpiç evlerin korunamayacağı yani kerpiçlerin kaldıramayacağı bir yağmur yağdırmadıkça kıyamet kopmaz. Ondan ancak kıldan evler çadırlar, korunurlar buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Enes radıyallahu rasulullah aleyhissalatü vesselam'den yaptığı rivayette şöyle buyuruyor. La tequmus sa'atu hatta yumtaren nâsü metara ammem ve la Tembutul ardu şeye insanların üzerine kapsayıcı bir yağmur yağdırılmadıkça ve buna rağmen yer hiçbir şey bitirmedikçe kıyamet kopmaz. Yağmur yerden bitki bitirmemin sebebi olsa da muhakkak ki Allah Subhanahu ve Taala bu sebep sonucunda oluşacakları engelleyecek şeyleri var eder. Yani az önce okuduğum işte Arap Yarımadası'nın böyle bahçelerinin çoğalması, sularının çoğalması ve yeşil olması yani her tarafın yeşelmesi, mer'a olması nasıl ki şu an görünenin aksine bir halse ancak kıyamet alametlerindense bu da yağmur yağması efendim nebatın e, nebatın büyüme sebebidir. Aynı Allah azza ve celle ayette diyor ya. Vetaral arda hamide fa suresinde diyor ki sen yeryüzünü e, kuru ve ölü görürsün. Eee fe onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman sarsılır, kabarır ve her türlü yiyecekten çift çift verir. Ancak yani e, Allah Azze ve Celle'nin e, sünneti bu iken onlara bunu vahyetmiş iken yani toprağın yağmurdan beslenmesini Allah Azze ve Celle emretmiş iken Aleyhisselatü Vesselam bu alametlerde haber veriyor ki öyle yağmur gelecek ki ondan kerpiç evler değil kıldan evler yani allah Alem çadır misali şeyler yani e, veya buna benzer şeyler ancak korunabilecekler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine diğer hadiste bu kapsayıcı yağmura rağmen ve bununla beraber yerden de hiçbir şeyin hiçbir ürün alınamadığı, günler gelmedikçe kıyamet kopmaz buyurması, bu da dediğimiz gibi yağmur ve toprağın fıtratına aykırı olan şeylerdir. Ancak yurid. Allah azza ve Celle dilediğini yapandır. Çünkü Allah azza ve Celle Yağmura bunu emretmiştir, toprağa bunu emretmiştir. Allah Azze ve Celle e, sebepleri ve sonuçları yaratandır. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste Resulullah ve vesselam şöyle buyuruyor. Leyset is tu bi anla tumtaru velakin is senete en tumtaru ve tumtaru ve la tumbitul ardu Kıtlık senesi kendisinde size yağmur verilmeyen sene değildir. Kıtlık senesi kendisinde size yağmur verilmeyen sene değildir. Lakin kıtlık senesi size yağmur verilir. Verilir de buna rağmen yeryüzü size hiçbir şey bitirmez buyuruyor. Aleyhissalatu vesselam. Müslümün fiten. Ve eşretü sa'a bebinde geçmektedir bu hadis. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki yani kıtlık yılı dediğiniz şey yağmurun yağmadığı zaman değildir. Kıtlık denilecek şey yağmur yağdığı halde size toprağın ürün vermemesidir. Allah Azze ve Celle ayaklarımızı dost doğru yolda sabit kılsın. Hatalarımızı bağışlasın. Allah Azze ve Celle bizi fitnelerden muhafaza etsin. Ee, i̇nşallah ben burada dersi noktalıyorum. Ders e, sarihti. İnşallah e, zannediyorum üzerine söylenecek bir şey yok. Hadihi ve ee, alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi Muhammed subhaneke Allahümme bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent